1925 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Hudeybiye'de beddua etmesiyle Kureyş'ten bazı gençlerin kör olması, Biz Peygamberle beraber Hudeybiye'ye indik, 30 kadar silahlı gencin saldırısına uğradık, Hazreti Peygamber onların aleyhinde bedduada bulundu, Allah onların gözlerini kör etti, biz de kalkıp onları esir aldık, Hazreti Peygamber onlara, siz, herhangi bir kimsenin emanıyla mı buradasınız, diye sordu, onlar, hayır, dediler. Hazreti Peygamber onları serbest bıraktı. Allah Teala, Mekke'nin göbeğinde, sizi onlara galip getirdikten sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken odur. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Fetih, 48 Suresi 24, ayetini indirdi.